Eğer Habibim, seni tekzip ediyorlarsa, seni tutamıyorlarsa, kendilerinde öncekiler de peygamberlerini tekzip etmişlerdi. Yani senden de eve gittilen peygamberler de halkı tarafından tekzip edilmişlerdi. Hazreti Adem öyle oluyor. Hazreti Adem bile öyle oluyor. Yani Hepsi de tekzip edilmişti. Sen bunlardan da farklı değilsin. sen de tekzip edeceksin. Senede. ve bu peygamber efendim bir şey kesilgi peygamber tekstil halbuki onların peygamberleri kendilerine açık açık mu mucizeler sayfeler ve nur veren kitaplarda getirmişlerdir bunlar da şimdi dört taraf Resul olan, peygamber kitap yapmıştır. Hazreti Peygamberimiz, haddi İsa, haddi Musa ve Hazreti Davut. Kur'an, İncil, Cevûl, Teala. Bu numarın 100 sene daha sayfa gelmiştir. Şöyle sayfalar. Bunlardan 50 ise İdris Aleyhisselam'a, 10 tanesi Adem Aleyhisselam'a, 10 tanesi, 20 tanesi Hazreti İbrahim'e, Antalya Hazreti İdris'e galiba. Gelmiştir, şiddet gelmiştir. Efendim... Ee, bunlar... Ha, e, Tekrifiye, halbuki onların peygamberleri yani senden evvel gelen peygamberlere, kendine açık açık mucizele sayfalar. Mucize, Olağanüstü haller göstermiştir. Ayın yarılması, bir, bir tabak e, yemekler, çocuklar obdül beslemek, duymak, bir maklasyo ile bütün obdül sulamak, bunlar mucizelerdendir. Sraypler ve yani nur gören kitaplar dört büyük kitap da Ama bunlar gene o ruhunun vazgeçmemiş o pis hallerinin devam etmişlerdir. Ben sonunda cezalandı. Çiftçiliği cezalandırdı. <gülüyor> Sonra ben o küf edenleri hep tutup yakaladım. Bak benim inkarım da inkarım da niceymiş. Allah inkar etmekte çok büyük bir günah. Allah onları bak bir de cezalandırırım diyor. Cezalandırırsın diyor. Merak etme, öyle, öyle geçeceğim diyor. Beni tövbe edenlere. Allah'ın gökten bir su indirdiğini ve işte onunla nivileri başka başka meyveler bitir çıkardığını görmedin mi? Dağlardan da beyaz, beyaz, kırmızı, kırmızı renkleri çeşitli ve buzgün siyah dolar yaptık, görmedin mi? diyor. Şimdi sıhhat kaç olacak yani? 12.5 12.5 12.5 Şimdi biraz daha, bunu şu şu mevzu bitirelim. Gerek insanlardan, gerek yerde yürür hayvanlardan, gerek davarlardan da yine böyle renkleri nevinde muhtip olanlar vardır. Allah kullarıın içinde ancak alimler korkar. Çünkü alimler hiç hiç Allah'a ilm el yakın olmayabilirler. Bütün Allah'a üç Allah üstüsta dediğimiz ilm el yakın, Hakk'a yakın, a a, a yakın, Hakk'a yakın. İlim onunla tanıştı tabiati tetiğe denir benim hakkı gibi geraten birisi ol olacağını, en en sonunda kabatacak, anlıyor musun? Bu yetmedi. Bir de Allah'ın hakikate erişmiyoruz. Allah gözünde görmek gibi bir şey var ama sakın bak Allah maddi bir güç değil, anne manevi bir güçdür. Yani bu bu bu bu, bu, bu, bu dünya gözümüzle göremeziz. Onun dünya gözümüz alg algıladığı bir band vardır. Allah onu o dışındadır. Ama bazen işte büyük insanlara Allah obandı bazen büyütüyor, kendini şöyle hayal gibi gösterip geçiyor. Ama aslında bu şeyi göremeyiz. Allah'ı şimdi hissedersin, hakikati görülsün. Bir de Allah'la bir olmak var. aynı aynaya, Yani Allah senin bütün varlığına hakim olur. Sen kendini tamam Allah'ta bulursun. Bu işte bayram neydi o işkileri de? kendini kendi, kendi evleri, bir defteri kendi oldu. Ha, e, acaba, acaba, acaba ne dediğim gibi bir işkileri şey var diye defteri yazmıştım. Evet. Biz bir defteri çıkardık bir araba. Evet. Öylemişiz. Neyse zaten. Şimdi ne deme? İngiliz hakkel aynen gibi. Sürün bir şey basit, size her zaman Bir baklava düşün. Baklavayı tarif ederler size. Baklava şöyle yapılıyor böyle bir şey, cesiri şey. Baklamışken. Ama ben baklava görmedim, bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Baklava gördüğüm zaman, Aa, bu baklavanın deneyişi şey buymuş gibi ama bakma bakma yok bize bakmayı yemem lazım ki bakmaya hakikaten anlamıyorum. Doğrudan tadın tadın ha bak şöyle yapıldı böyle yapılmış şekli böyleymiş üstünde şöyle işlemi konmuş ya tadı da şöyleymiş. Yani e, bakma hakkında tam bir malumat sahibi olmuş oluyor ama bana bakayım kırk defa tekrar bekleyemem lazım tadına bakmam lazım. Bunu, bunu bu, kadar basit, bakar, bu kadar basit söylüyoruz ama çocuklar. Sadece il meryafine ermek dahi dünyadaki insanların e, yüz lira doksanına nasip olmasın. Faydalananlar ondan istifade ederler. bilmezler. Şimdi bunu burada bırakıyoruz. Kaçıncı ayet? 28 ayette kaldık. Fatura suresi, Suresi'nin 28. ayette kaldık. 54 ayı. Bugün Belkin çıkacağımız için ayım var çünkü. Anlaşılma bir şey var mı? Bunca konuştuk, anlaşılma bir şey var mı? Sen kaç? Tamam. O bir